Abdestin Edepleri 140 Abdestin birçok edepleri vardır. Başlıca şunlardır. 1. Henüz vakit girmemişken abdest alıp namaza hazır bulunmak, ancak özür sahipleri abdestlerini vakti girdikten sonra alırlar. 2. Kıbleye yönelerek abdesti almak. 3. Abdest sularının elbiseye sıçramaması için yüksek bir yerde durmak. 4. Abdest için başkasından yardım istememek. Ancak bir özür sebebi ile başkasından yardım istemelidir. Başkasının kendi arzusu ile abdest suyunu hazırlaması veya abdest alana su dökmesi edebe aykırı olmaz. 5. Abdest alma sırasında zorunret olmadıkça dünya kırdısı yapmamak. 6. Abdestin başından sonuna kadar niyeti unutmayıp kalpte tutmak ve her organı abdest niyeti ile yıkarken besmele çekmek ve dua etmek, salat ve selam getirmek. 7. Elleri yıkarken dar olmayan yüzükleri oynatmak. Eğer yüzük dar ise muhakkak surette yüzükleri oynatıp,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 Deniz kenarında bulunsa bile gereksiz su harcamak kerahat olur. 11. Abdest suyu güneşte ısıtılmış olmamalıdır. 12. Abdest için toprak ibrik kullanmak ve bunu sol tarafta bulundurmak. Kullanırken de ağzından değil kulbundan tutmak ve ibriği kendine özel yapmamak. Destiği boş bırakmayıp diğer bir abdest için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 Hz. Muhammed de onun kulu ve Resulüdür derse ona cennetin sekiz kapısı açılır. Artık dilediği kapıdan cennete girer. 14. Artan abdest suyundan ayakta kıbleye karşı biraz içip, Ya Rabbi beni her günah işledikçe tevbe eden ve günahtan kaçınıp tertemiz bulunan iyi kullarından et diye dua etmek. Şöyle de dua edilebilir. Allah'ım senin şifanla beni şifalandır. Senin ilacınla beni tedavi et. Beni korkudan, hastalıklardan ve ağrılardan koru. 15. Abdestin sonunda bir veya birkaç defa Kadir suresini okumak. 16. Abdest aldıktan sonra eğer kerahat vakti değilse,